Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Teşekkür ederim günaydın. İyi yıllar ve evet. bakalım... Evet. Ve i̇yi yıllar dileyelim. <gülüyor> evet özellikle de çok ciddi bir ekonomik çalkantının da kendisini duyurdu. beklentilerin yani dövizin yükselmesi işte borsanın düşüşünün yaşandığı bir ortamda. Bu yolsuzluklarla beraber çok hareketli bir ortama girilir. De seçim ortamı var. Bir evet. genel değerlendirme nasıl yapabiliriz diye konuşalım şimdiden. Evet. Valla yani ben şeyi ekonomideki gelişmelerle ilgili daha doğrusu bu son yolsuzluk iddiaları, onun yarattığı şok ee, tabii başbakana ve AKP çevrelerine göre e, ısrarlamanın bir uluslararası e, komple olduğunu yerli işbirlikçilerinle birlikte kendi iktidarlarına yönelik ve esas amacının ekonomiyi bozmak e, oldu. Türkiye'yi işte hızla büyüyen Türkiye'yi e, engellemek, e, bölgesel güç olmasını engellemek vesaire neler neler söyleniyor. Şimdi böyle bir ortamda ekonomiyle ilgili yani bu iddialara karşı öyle diyeyim görüşlerimi zaten yazdım. Burada açık radyo dinleyicileriyle tekrar paylaşalım ve tartışalım. Bir kere bu dövizdeki hızlı ani artış, işte borsadaki büyük düşüş bunların ben panik ataklar olduğunu düşünüyorum ve geçici olduğunu düşünüyorum. Makroekonomik istikrarın çok fazla örselenmeyeceği kanaatindeyim. Neden böyle düşündüğümü de kısaca özetleyeyim. Yani bir kere Türkiye bu tip şoklara 1990'lardaki gibi bir ortamda girmiyor. Onu bir kere akıldan çıkartmayalım. Yani Herkesin aklında şu var tabii 1994 krizini yaşadık, 99-2001 özellikle ki 2001'de de biliyorsun tetikleyici unsur bir gene siyasi şoktu işte meşhur anayasa kitapçını vakalar kurulunda, milli güvenlik kurulunda şeyin Cumhurbaşkanı'nın başbakan'a fırlatması şeklinde. Evet. Ya da tersiydi galiba tam şimdi hatırlamıyorum hangisi gibi. Yok Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Sezer. Neyse yani bir kere öyle bir şey beklemeyelim. Nedeni şu çok basit 2001 Krizi Türkiye için aynı zamanda bir fırsat yarattı. O Çinlilerin meşhur işte şey vardır çok popüler olduğu kriz e, sembolü aynı zamanda fırsat anlamına da geliyormuş. E, Çince de hakikaten e, Türkiye için bu e, geçerli oldu bir fırsat da yarattı aynı zamanda. Kemal Derviş reformları dediğimiz e, çok önemli üç tane şey yapıldı. Birincisi merkez bankasının bağımsızlığı yeni bir kur rejimi dalgalı kur rejimi dediğimiz rejim ikincisi banka sistemi de çok önemli reformlar yapıldı zaten yarısı battı biliyorsun onun faturasını da biz çektik biz ödedik ama kalan yarısı sağlamlaştırıldı çeşitli yöntemlerle yasalarla çok sıkı bir denetim altına alındı yani riskler çok yakından takip edilmeye başlandı şey aracılığıyla BDDK aracılığıyla müthiş bir mali ardından şey geldi yani tabii IMF standby anlaşması çok önemliydi ve bir dizi özellikle maliyede de mali şeffaflıkla ilgili yasalar vesaire tabii bunları büyük ölçüde de Adalet Kalkınma Partisi gerçekleştirdi özellikle programın programın gerektirdiği mali disiplin O gün bugündür dörtü çok mali disiplin konusunda çok hassaslar duyarlılar yani bana sorarsan. En önemli erdemlerinden bir tanesi yani komploya inanıyorlar bir taraftan ama öbür taraftan da Allah'tan mali disipline de inanıyorlar. <gülüyor> bu çelişkili gelebilir ama böyle. Şimdi bu yıl 2013 yılı 10 yıllardır yani 1960'larda ancak olmuş olabilir. Bu kadar düşük bir bütçe açıyor. Yaklaşık %1,5 civarında bir bütçe açıyor gelecek. Bu herhalde... Bu 2014'te bu, mi? 2013'te herhalde bu yani tam şeyi bilmiyoruz şimdi. gayri safi yürütücü hasılayı bilmediğimiz için ama iyi kötü tahmin edebiliyoruz. Zaten hükümetin tahmini de bu yönde. Yani şeyi biliyoruz maliyenin ördeki durumu yani bütçedeki gerçekleşmeleri biliyoruz. Lafı uzatmayalım yani çok düşük gelecek. Hadi bir buçuk olmasın 1.6-1.7 Bu çok önemli bir çıpa. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı üzerinde tabii bir gölge düştü. Gezi Parkı'ndan bu faiz lobisi hikayesinden biri. Ee, orada da çok bence büyük bir yanlıştı ve saçmalıktı. Faiz lobisi de nitekim çıkmadı ortalığa. SPK o kadar araştırma yaptı bir türlü bulunamadı faiz lobisi. E, ama e, buna rağmen Merkez Bankası'nın da ben e, doğrusu destekliyorum. O da iktisatçılar arasında tartışılıyor ama tutarlı bir 2014 programı sundu. E, bir dalgalı kur rejimi, banka sistemi sağlam. E, bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman böyle bu şeyin ben geçici olduğu kanaatindeyim. E, finansal piyasada yaşanan çalkantının şey Çok fazla düşmedi kabul doları ama mesela borsa tekrar 61.000'i bulmuştu. Şimdi 68.000'e yaklaştı hatta bir ara 68.000'i geçti sonra altına indi. Bunlar çok önemli değil. Burada esas ben sorunun yatırımlarda olacağını dolayısıyla büyümede olacağını söylüyorum ve düşünüyorum. Neden böyle olacak? Çünkü başka bir çıpa bence sarsıldı. Burası önemli. Avrupa Birliği çıpası Türkiye için çok önemli bir çıpa. Tamam üye oluruz olmayız bilmem ama ve, e, perspektif, üyelik perspektifi hala var. Müzakereler kör topal olsa da sürüyor. İki taraf da bunları nereden vazgeçmek istemiyor, sürsün istiyor. Fakat birdenbire bu, şeyle birlikte, bu son siyasal krizle birlikte... Hükümet şey adımlar atmaya başladı, yargıya yönelik bir takım yasal düzenlemeler ve bunların şeyi Türkiye'yi daha önce yapılan abi özellikle perspektifiyle yakından bağlantılı olarak yapılan reformları herhalde rücu ettirecek endişesi var. Evet, yapacak bu, mı yapmayacak mı bilmiyoruz yani. Belki şeye de hatırlatalım yargı yani. bağımsızlığına yönelik çok ciddi bir tehdit evet, var. Evet. Yani biz yılbaşıyla ilgili birkaç günlük tatilde konuşma fırsatını da bulamamıştık. Yani Adli Kolluk Yönetmeliği iptal etmişti evet. Danıştay onu ve onun Danıştay'ın yürütmeyi durdurma yetkisi gibi bir yetkiyi de kaldırmaya, kaldırmaya hazırlık. Oluşuyor, hükümet evet. ayrıca hakimler savcılar evet. yüksek kuruluna da el atmış durumda. İki ayrı kurul oluşturup meclis yani yeni kurulu. Yani orada kurul... tabii evet. şöyle bir güvence de var. Ee, anayasa değişikliği gerektirdiği için muhalefetle yani en azından Cumhuriyet Halk Partisi'yle yani BDP'yle herhalde yapamaz bunu. Cumhuriyet Halk Partisi'yle anlaşması şart. Ee, o da çok kötü olmayabilir yani çünkü şu oldu ya dinleyicilere onu da hatırlatalım. HSYK'yi e, aslında Cumhuriyet Halk Partisinin de dahili var. E, şey tabandan seçilidendi, e, tabandan işte seçilince de şimdilik beğenmiyorlar. E, yani tabii ki birçok daha e, diyelim daha dengeli daha çoğulcu bir hakimler ve savcılar yüksek kurulu ya da ayrı ayrı hakimler kurulu savcılar yüksek kurulu oluşturulabilir daha çoğulcu bir yapıya sahip. O a, a, a, araçla o sayede a, bir tarafsızlık belki sağlanabilir. Çünkü a, biz de böyle siyasetin üstünde hukukçunun yetişmemiş yeterince anlaşılan yani var tabii istisnalar. Herkesin bir siyasi şeyi var. A, Tercihi var, siyasi bir ideolojiye bağlılığı var ve bunu da maalesef galiba kendi işi olan hukukta yani yargılama olsun neyse hukuk süreciyle ilgili bunu bulan karıştırıyor birbirine. Bu, bu tabii vahim o zaman ne yapacaksın tarafsızlığını sağlamak için herhalde bir çoğulcu yapı oluşturman lazım. Yani diyeceksin ki bari hakim bir görüş olmasın. Her görüşün siyasal görüşün İdeolojinin azıtlıkta olduğu Bir kurul oluşturalım Bunu becerebilirlerse fena olmaz ama Nasıl güveneceksin bu saatten sonra Neyse ABD basına dönelim Yani orada çok ciddi Bir kere Gezi'yi zaten Eleştirdiler biliyorsun Onu da bir komplo olarak Son gelişmeler çok ciddi tepkilere neden oldu. En üst düzeyde Avrupa Birliği'nde. Evet Avrupa Birliği'nden çok yani hem gezinin hem de özellikle bu yolsuzluklarla ilgili gelişmelerin çok kuvvetli hukuk devletiyle bağdaşmayacak. Aynen öyle. E şimdi yatırımcı Avrupalı yatırımcı şimdi şeyi de hatırlatalım dinleyicilere bunlar kolay unutuluyor. Bizde yabancı sermaye yatırımları 2-3 milyar dolarda süründü yıllarca. Yıllarca. Ve birdenbire bu rakamlar 10 milyar doların üstüne hatta bir ara 18-20 milyar dolara ulaştı. Bugün hala 10-12 milyar dolar civarı. Bu ne zaman oldu? 2005 yılından itibaren oldu. Birdenbire böyle tedrici falan da değil. 3 milyardı yanlış hatırlamıyorsam 2004 yılı yabancı sermaye e, girişi yani doğrudan yabancı sermaye yani şey değil portföy yatırımları borsa İşte hisse sevedi faiz maiz değil, tahvil değil. Ee, ve bu rakam birden 2005 yılında önce 15 milyara sonra 18'e falan. Oralarda so krizden sonra tabii biraz düştü, zayıfladı ama hala 10 milyarın üstünde. Bu ne sayesinde oldu? 2005 yılı neden böyle bir dönüm noktası oldu? E, bunu biliyoruz değil mi? Avrupa Birliği ile müzakerelere başlamayalı 2004'ün aralığında. Zirvede evet nihayet dediler ki Türkiye hemen ucu açık maçık ama Türkiye üyeliği adaydır, müzakerelere başlıyoruz dendi. E şimdi bu neden peki Avrupa perspektifi bu kadar önemli? Çünkü yabancı yatırımcının en önemli şeylerden bir tanesi onu teşvik edecek unsurlardan ya da ona güvenmeyecek verecek unsurlardan biri hukuk devleti. Evet her i̇şte, zaman en temel. Bu en yani. flow dedikleri e, hukuk kurallarına göre e, herkesin hareket etmesi ekonomide, piyasa ekonomisinde başlarına bir takım şeylerin e, politikadan kaynaklanan, iktatardan kaynaklanan işlerin gelmemesi çorapların örülmemesi rekabetin şey bir adil bir rekabetin olması vesaire vesaire. Yani Avrupa Birliği'nin bütün örgüt olarak ya da Avrupa Medeniyeti diye bir şey varsa eğer bu bu, bu kavram üzerine kurulu olduğunu söylemek, evet, abartmak şu, olmaz yani. Anlısı. Bunun Ve bu temele bu, dayalı. Bu sarsıldı işte. Bu sarsıldı. Şimdi bu, bunun tabi tahmin edilmesi lazım. Aksine belki de daha da derinleşecek. Bu sarsıntı belki çapı çıkmayı ortadan Kaldıracak, ne, ne gibi gelişmeler Yaşanacağını bilemiyoruz e Bunun üstüne bundan önce zaten Siyasal belirsizlik de vardı Aa Bu başkanlık Tipi seçim, tek adam değil mi? Evet. Otoriter bir gelişme Olur mu olmaz mı Adalet ve Kalkınma Partisi e, Bu %50 desteği çok kötü Kullandı e, Bunu reformlar yapmak Değil mi sana güveniliyor o zaman Zor reformları yapmak için bir fırsattır Bu Bunun yerine ne oldu? Bu Türk usulü başkanlık sistemi. Yani aslında yürütme erkinin başkanlığı toplandığı ve hatta diğer yasamaydı, yargıydı. Onların da çok fazla şey etmeyecekleri, özelliklerinin kalmayacağı bir başkanlık sistemi ki bunu herkes söylüyor. Ben de söylüyorum, yazıyorum da. işte Putinleşme diyoruz, yalaşma diyoruz. yani Rusya tipi bir rejime doğru yönelme istek daha doğrusu arzu vardı. Şimdi bütün bunlar e, şu anda e, şey durumda, büyük bir siyasi belirsizlik yaratmış durumda. Dolayısıyla yabancı yatırımlar bence 2014'te düşük kalacak. Yerli yatırımlar da darbe yiyebilir ve bu düşük büyüme demektir. Ha, bu Tamam eski tip kriz olmaz ama... E, Yani bilemiyorum. %4 zaten öngörülüyordu 2014'te. Herhalde 2013'te %4'ü biraz üstü olacak. Fakat %2-3'e büyüme oranı rahatlıkla inebilir. Bu işsizlik zaten artma elimizindeydi. Daha hızlı artması demektir. Şimdi bu tabii şimdi bence en önemli soru. iktidar Partisi'ni nasıl etkileyecek bütün bu gelişmeler? Acaba inandırabilecek mi kendi seçmeni? Bunun kendisine yönelik bir komplo olduğunu, Türkiye'nin kötülüğünü isteyenlerin bir şeyi olduğunu, tezgahı olduğunu, çetelerin işi olduğunu inandırmaya o çalışacak. Biliyorsun, görüyorsun var gücüyle buna neredeyse ben de yani acaba de soru işareti o kadar can siparihane savunuyorlar ki sadece başbakan değil. Bütün şeyleri, sözcüleri ee, yani hakikaten inanıyorlar mı buna kendileri değil mi? ben de doğrusu tereddüt etmeye başladım. Evet, o konuda çok ilginç bir şey de var mesela yeni bakanın bakanlardan sana fikri ışığın konuşmasını izleme fırsatı bulduğunu bilmiyorum. Hayır, yok. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı. Daha yeni bakan. Evet. Yeni bakan. Yani şöyle diyor mesela siz 14-16 ay önce başlamamış. Operasyonları bekletip bekletip ve hiç alakası olmayan dosyaları birleştirerek seçime 3 ay kala bunu güya patlatma tabiriyle patlatırsanız buna demokrasilerde hiç kimse yolsuzluk ve rüşvet operasyonu demez. Bunun adı siyaseti dizayn operasyonudur demiş ve hedef kesinlikle Başbakan Recep, Recep Tayyip Erdoğan'dı. Küresel operasyona karşı verilecek bir mücadele seçimine giriyoruz diyor. Gezi süreci de öyleydi. Türkiye'de hangi mihraklar tarafından yapıldığının göstergesi belli. Uygulayıcılar değişebiliyor ama planlayıcıları değişmiyor diye giden faizlerin nasıl... Yani bunu evet. hakikaten insanın şeyi... Ya bir de peki bunları kimin örgütlediğini neden açıklamıyorlar? Evet. Yani açıklasalar o zaman daha değil mi bir tartışma <gülüyor> olabilecek. Belki biz de inanacağız bilmiyorum. Evet, ya bi bir takım inandırıcı deliller, e, olgular e, koyarlar derler ki filanca güç kim bu Amerika mı? Seyfettin Bey elimde bir ipucu var. Bugün e, Ömer Şahin'in e, Adalet ve Kalkınma Partisi için e, araştırmalar yapan Anar araştırma şirketinin <gülüyor> müdürü İbrahim Uslu ile yaptığı bir söyleşi var. Orada şey diyor. 2014 Türkiye'nin kurtuluş savaşından sonra en zor yılı olacak demiş. Uslu, İbrahim Uslu. Evet. Tarihimizde ilk kez gayri milli bir junta ile karşı karşıyayız. Eskiden de juntalar vardı ama onlar milliydi. Junta'na saldırıları da artacak. Erdoğan'sız AK Parti diyenler hedef teşhir tutuyorlar. Junta'nın hedefinde hem Erdoğan hem de AK Parti var diyor. Bir junta varmış. İyi, ki, iyi ki. kim? Hmm. Yani ipucu diyorsunuz oğlum bana hala bir ipucu göremiyorum. <gülüyor> Bu sadece şimdiki gayrimeli bir cunta. Cunta terimi de tabii çok ironik bir taraftan. Bizim bildiğimiz cunta sizin elinde silahlı güç olur. Evet. Onu kullanarak siyasete dizayn verir. Şimdi bu yeni cunta anladığımız kadarıyla yolsuzlukları ortaya çıkartarak dizayn veriyor. Aynen. Çünkü, Geziyle başladı. E, bu çok da son tarihde çok da kötü bir şey olmayabilir. Hedefinde AK Parti var diyor. Eğer Mesela AK Parti'nin oylarını düşürmeksi vallahi ben o sorarsam bu da çok kötü bir şey değil bu saatten sonra ben öyle düşünüyorum artık ee, yani 30 Mart'ta hakikaten umarım Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylarında esaslı bir düşüş yaşanır. Evet. Başka türlü zapt edilemeyecek öyle anlaşılıyor yani bu Türkiye'nin ekonomisine yönelik sabotaj hareketine dinleyicilere yine birkaç çok basit gerçeği hatırlatalım Türkiye ekonomisi en düşük büyümesini son yıllara yakın bu 2009'da bir hariç küresel krizin etkisiydi. 2012 yılında yaşadı. %2.2 oldu. Bu bir biraz da tabii hükümetin ekonomi yönetimi de istedi bunu. Çünkü bir, bir duvara doğru bir Hızla giden freni patlamış kamyon gibi 2011'de Türkiye ekonomisi zapt edilmez bir vaziyette gidiyordu, korku cari açık yükseliyor tamamen iç talebe dayalı bir büyüme onu dediler bir dengeleyelim falan. <gülüyor> Fena da olmadı. Başarı burada oldu. Sadece büyüme beklediklerinden daha fazla düştü. Yüzde 2.2 peki bir büyüme. ya Esas orada bir komplo varsa Türkiye'nin büyümesini engellemek isteyen işte 2023 hedeflerine varmasını engelleyen falan e o zaman 2012'de bizzat Cunta o zaman Cunta'nın başı Ali Sayın Ali Babacan'dı. Ben sana söyleyeyim. Cunta. <gülüyor> 2.2 <gülüyor> Büyüme %8 küsurdan 2011'de 2.2'ye büyümeyi kim düşürdü? Junta mı düşürdü? Çeteler mi düşürdü? Yok. Ali Babacan'la merkezlü ben sana çeteyi sayayım. Ali Babacan ondan İbrahim Çanakçı hazinenin müsteşarı ondan sonra Merkez Bankası başkanı Erdem Başçı falan. Yani genişletebiliriz çeteyi. Dengeleme operasyonu demek ki bir junta operasyonuymuş. Çete operasyonuymuş. E 2013'te Gezi oldu. İşte bilmem tabii bu yılın sonuna denk geldi yolsuzluk ama Gezi o kadar komplo dediler. Faiz lobisi dediler. Yüzde 3.6 dediler orta vadeli programda e, beklen bekliyoruz son e, orta vadeli programda. Biz o zaman Betam olarak işte zaten yakından takip ediyoruz. Yüzde 4'ün üstünde gelir dedik hala ben. %4'ün bir miktar üstünde gelebileceğini düşünüyorum büyüme 2013'te demek hani nerede komplo hani gizli faiz lobisi bilmem ne büyüme Türkiye'ye yani bunlar birbirinden tamamen ayrışmış şeylerdi ve gese de biliyoruz ki başbakanımız ayyırmış konuşmasında çıktı hala iddialı diyor ki Gezi işte bir şeydi adını söyle komploydu bilmem ne ekonomi şöyle etkilendi Do, borsa 93 bine çıkmıştı işte 70 bine düştü ondan sonra faiz şöyle oldu şu kur böyle oldu bilmem ne e, ya bunu herkes biliyor ekonomi Ali babacan başta olmak üzere bütün ekonomi bürokrasisi bütün Türkiye'deki iktisatçılar yurt dışındaki iktisatçılar herkes biliyor ki Mayıs Haziran şok ekonomideki o kısmen sınırlı şok FED'in Federal Reserve'in yani Amerikan Merkez Bankası Başkanı Bernanke'nin biz artık para şeyine musluklarını yavaş yavaş ileride kapatmaya başlayacağız demesinden kaynaklandı. Evet sadece Türkiye'de etkilenmedi Ve sadece Türkiye'de galiba. Türkiye'de değil, evet. bir sürü bizim gibi ha, ülkeyde de aynı şok yaşandı. Ya bu o kadar açık bir gerçek ki bir tek kelime yok Bernanke ile ilgili, Fed ile ilgili var mı yok mu gezi? Şeyle de ilgili hiçbir yolsuzluk operasyonu beğenir, beğenmez, doğrudur, çıkmaz ayrı ama tek kelime yolsuzluktan bahsedilmemesi de akıl alır iş değil yani. Tabii, bir de o var. Tek yani tek kelime demeyelim. Hadi haksızlık yapmayalım. Biz yolsuzlukların üzerine gideceğiz. Ha, bir de argümanın işte yılbaşı konuşmasında Sayın Başbakan'ın e, ya, izledim konuşmayı. Çok da tabii içim e, şeyterek, korkularak izledim. E, diyor ki Yani nasıl bu hale geldik diye doğrusu çok üzülüyorum ve endişeliyim Türkiye için. Diyor ki yolsuzluğun biz üzerine o kadar gittik gidiyor biz yolsuzluklara o kadar karşıyız ki diyor. Böyle olmasaydık bu kadar bin kilometre yol yapabilir miydik diyor. Ya yani işte şöyle kamu harcamalarını attık böyle arttırdık. Ya bunları yaptın ama bunun neden senin yolsuzluğun üzerine gitmenle ilgili değil. reel faizleri düşürdün. Burada bravo hep bunu söyledik. El olsun. Neden düşürmeyi başardın? Mali disiplin. En başta söyledim. Evet. Hakikaten o konuda çok sıkı tuttular işi. Belki tek parti iktidarı olmanın da getirdiği bir şey oldu ama her şeye rağmen bu real faizler. Bir de çok kötü bir ekonomi devralıyorsun. Real faizler çıkmış %15, %20'lere. Yani hakikaten devlet soyuluyor. Devletle birlikte tabii biz soyuluyoruz. Ondan sonra ııı e Yapılan iş basittir, sıkı tutuldu, program uygulandı, reel faizler kütür kütür düşmeye başladı, paldır küldür. Ondan sonra ortaya bir kaynak çıktı. Bu kaynağı da hakikaten yol yaptılar. Altyapıda, eğitimde, eğitim harcamalarında reel artışlar, hem payı arttı, hem reel olarak ciddi artış sağlık konusunda vesaire. Zaten o sayede şedtiler o yoranları arttırdılar tabi desteklerini arttırdılar e bunları sen yaptın ama bunun yolsuzluğa karşı çıktığın ne ilgisi var bunlar yani ekonomik şeyler ayrıca yol o kadar on bin bilmem kaç bin kilometre yol yaptıkça orada bir takım dolapların dönmediği ihalelerde nereden biliyorsun evet. çok Evet bu yani şimdi süreyi bitirdik fakat herhalde dün görmüşsündür Bahadır Özgür'ün de hazırladığı bir şema vardı. Yolsuzluğun cezası sandıkta kesiliyor diye Radikal Gazetesi'nde. Evet biliyorum. Ben de o konuda 7. Evet. bir makaleye denk geldim. Ben evet. de onu yazdım. <gülüyor> bir şey, Josiotup. Takır mı? Tuker diye mi telaffuz edeceğim? Takır. Yani. Takır diye telaffuz edeceğim. New York Üniversitesi'nden bir siyaset bilimci. Şu soruya cevap aramış. Ya tamam yolsuzluklara karşı seçmen bir tepki verir ama bir yolsuzlukların çok yolsuzluğa duyarlı olan ülkeler var. İşte Daha az duyarlı olan ülkeler var. Bir de ekonomik gidişat var. Ekonomi, hem yolsuzluk iddiası, vahim iddiaların olduğu bir ortamda ekonomi iyi gidiyorsa nasıl seçmen davranır, kötü gidiyorsa nasıl davranır bunun içinde bir ülke seçmiş İsveç yolsuzluğa karşı çok duyarlı çünkü yolsuzluğu algılama endeks var uluslararası 177 ülke dahil bu endekse yani oralarda araştırma yapılıyor. İsveç üçüncü yani, duyarlı, yani o, müthiş duyarlı sen zaten yaşadın İsveç'i bilirsin Kuzey ülkeleri genellikle yolsuzlukla karşı son derece duyarlı bir ülke. Bir de Moldovya'yı almış. O da 102. bu endekste yani pek duyarlı olmayan bir ülke yolsuzluğa. İşte orada neyse uzun lafın kısası bir anket dizayn etmişler. Özel bir şey tasarım yapmışlar. Ee, ekonomi işte kötü gidiyor, iyi gidiyor ee, soruyorlar tarih cezalandırırsın, nasıl cezalandırırsın falan. Ya yani oy verir misin vermez misin? Sonuçta şu. İsveç'te yazıda gelse, turada gelse yani ekonomi nasıl giderse gitsin. ister iyi ister kötü şiddetle cezalandırıyor seçmen. Eğer yolsuzluk çok vahim. Yolsuzluk iddiaları varsa. Herhangi bir yönetimle ilgili bu yerel yönetimde olabilir. Bu Buna karşılık Moldova'da eğer ekonomi iyi gidiyorsa çok fazla tınmıyorlar, aldırmıyorlar. Aa, herhalde bizdeki gibi memurum işini bilir mi diyorlar, ne diyorlar bilmiyorum. Ondan sonra kötü gidiyorsa işte o zaman tabii İsveç kadar olmasa bile orada etkili oluyor hakikaten yolsuzluk skandalı. Türkiye bu endekste 55. sırada. Yani İsveçle Moldova'nın tam ortasında bir yerde. Ne İsveç kadar tabii duyarlı ne de Moldova'ya kadar duyarsız. Eee işte ekonomiyi de söyledik. Bana sorarsan böyle büyük bir kriz falan beklememek lazım ama iyi gitmeyecek. Ekonomik. İyi gitmeyecek. Bir de tabii ki daha yüksek işsizlik. Allah ben bu ortamda yani oranların düşmesi gerekir. Bir, iktidar partisinin doğrusu. geçmiş şeyleri oylama e, kalıpları daha üzerinde epey dururuz tabii onun çok e, enteresan araştırmalar da var ama ilk ağızda görülüyor ki her seçimde hemen hemen bu ceza kesilebiliyor çeşitli iktidarlara evet, evet. yani ANAPA'da Do Doğru Yol Partisi'ne de sor, evet, ama orada ya, şeyde işte dikkate almak lazım bu araştırmanın ilginç tarafı sadece yolsuzluğu sormuyor ekonomi nasıl gidiyor evet. diye de bunu O şeyleri ben de baktım radikal de örneklerin çoğunda da ekonomide kötü gitti örnekler evet, var. Evet. Evet. Ama burada da çok olacak. gitmeyecek. Evet. Ama yani Adalet ve Kalkınma Partisi belki öyle yani iktidarı kaybedecek kadar oy kaybetmeyebilir ama şurası çok önemli. Bir, bir mutlaka bir, bir bu, bunun bir tepki, bir seçmen şeyinin faturasının olması lazım. Aksi takdirde bir uyarı lazım. Aksi takdirde şeyin Başbakan şey artık inanmış vaziyette ve zapt edilmesi başka türlü mümkün değil. Milli irade, milli irade, milli irade dediğinde ben %50 oy alayım. Bana %50 oyu verildiği anda ben istediğimi yaparım. bu başka çaresi kalmadı. Şöyle bir %40-42'ye düşerse artık bu iddiadan vazgeçecek. Daha önemlisi belki başkanlık sistemi iddiası bence tamamen yatacak. Suya düşecek. Yani buradan da bakarsın bilemiyorum biliyorsun peki hayırlara vesile olur. Evet, 30 mat çok önemli, önemli. konuşmaya nasıl devam edeceğiz bunda çok teşekkürler size teşekkür görüşmek edeyim. üzere. İyi Seyfettin Gürsel'le ekonomik gidişat.